Elvelillahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves vesselamu ala hayrı halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Güzeller güzeli güzel Mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın İlim, merhamet ve sevgi medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya, ahiret, huzur ve mutluluğu üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. sığınabilmek, sığınmaya çalışabilmek, bazen rahmani ve bazen de gafletten kaynaklanan şeytani bir sığıntıya sahip olabilmek, sığınma duygusuyla nereye gideceğini, ne yapacağını şaşırabilmek, neden sonra ahir zaman sahabesi olmak dururken kendine bahaneler bulabilmek adına Sıhhati tartışılası bazı hadisi şeriflere sarılmak, sarılmaya çalışmak, onların arkasına gizlenebilmek. Ama Resulullah diyor ki, ümmetim yağmurlara benzer, başımı hayırlı, sonumu hayırlı bilinmez sözüne sığınmak. Benim zamanımda size söylediklerimin onda dokuzunu yaparsanız kurtulursunuz, bir tanesini yapmazsanız helak olursunuz, ahir zamanda gelecekler ise... Onda dokuzunu yapmasalar dahi onda birini yapsalar kurtulurlar. Siz onda birini yapmasanız helak olursunuz. Sözünü sıhhati araştırılası hadisi şerifini arkasına sığınarak çeşitli bahanelerle kendini ilahi vahiden ilahi sorumluluktan sıyırmaya çalışabilmek. Öyle mi dersiniz? Ümmetimin başımı hayırlı, sonumu hayırlı bilinmez sözünü öyle mi kabul etmek gerek? Ne de olsa ben bir Ebu Bekir olamam. Hem belli olmaz belki o Resulullah'ın yanındaydı. Allah Resulü'nün, Hazreti Peygamber'in yanındaydı. Ben uzaktayım hem onu hiç görmedim. Durum böyleyken ben onların yaptığının on tanesinden bir tanesini yapsam kurtulurum deyip yan gelip yatmaya sığınmak öyle mi? Kur'an'da Bedir Savaşı'nda Katılanların gelmiş ve gelecek günahlarının affedildiği anlatılırken 313 kadar küsur sahabinin, yine yaklaşık 700 kadar sahabinin Uhud'da Allah tarafından övülmesinin ardından, yine Fetih Suresinde Hudeybiye'de Allah Resulü ile beraber umre yapmaya gidenlerin, Hz. Osman'ın vefat edildiği, şehit edildiği haberinin ardından, Rıdvan aracının altında ölüm biatı dediğimiz Veyatur Rıdvan yapmasının ardından, Allah onlardan razı olmuştur. Seninle beraber biat edip ağacın altında Allah'a, Resulüne, ölümüne biat edenlerden, onların elinin üzerine elini koymuştur Allah sözünü, övgüsünü vermiş olduğu sahabiler mi üstün yoksa biz mi? Ne de olsa Allah Resulü, ümmetimin başım hayli, son hayli belli olmaz demiş. Ne de olsa onda birini yapan kurtulur demiş. Öyle mi? Ebu Bekir radıyallahu anh Cihad edecek Mücadele edecek Malının tümünü Allah için infak edecek Herkes yalanlarken Allah Resulüne Meydana çıkıp O dediyse doğru diyecek Allah Resulüne işkence yapanlar ortaya atılırken Kendini ön plana atıp Bayılırcasına linç edilecek Cihadlarda Allah Resulüyle beraber en ön safta duracak Malıyla, canıyla, aklıyla, ruhuyla, bedeniyle cihad edecek Biz yatacağız suya sabuna dokunmayacağız. Namazlarımızı bile söz uygunsa adam gibi kılmayacağız ama ümmetin başıma hayırlı, sonuma hayırlı bilinmez. On da birini yaparsak kurtulacağız. Öyle mi? Bir Ömer gibi Allah Resulü'nün attığı her adamın arkasına aynen aynı adımı atabilmedikten sonra Ömer müstün, biz mi üstün belli olmayacak. Öyle mi? Allah Resulüne biat edip sonra onun her emrine, onunla gelen her vahye, şeksiz şüphesiz, aklen, kalben, ruhen biat edip takbik eden Osmanlar, Aliler, Sadlar, Ubeydeler, bunlar müüstün, biz müüstün belli olmayacak. Öyle mi? Ahir zaman sahabesi olmak büyük bir şereftir elbette ki. Allah Resulü'nün kardeşlerim özledimiyle zikrettiği ahir zaman sahabesi olabilmek elbette büyük bir nimettir. Ama ahir zaman sahabesi olmak onda birine sarılmak değil, onda onun yapmaya çalışmakla olmaz mı? Rabbimizin okumasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderdiği mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim, kıyamet gününe kadar hükümleriyle geçerli olan mukaddes kitabımız, bu öyleyken, onun ayetlerinde kıyamet sabahına kadar hükümler devam edecekken, onun hükümlerine tabi olmak, hakkıyla olmaya çalışmak ve hükümleri tatbik etmeye çalışırken, bir tanecik rehber, önder, örnek ve öncü Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyup ahir saban sahabesi olmak varken, onda birine sarılıp yan gelip yatmak mı öyle mi dersiniz? Sabahleyin ezanı duyduğunda sıcak yatağını bile terk edemeyenler yıllarca çalışıp kazandığı malını mülkünü, çok sevdiği eşini akrabasını terk edip yüzlerce kilometre uzaktaki Habeşistan'a hicret eden sahabilerle denk olabilme ihtimalini kendisine verebiliyor mu? tutmuyorum ama annem istemiyor babam istemiyor o yüzden tutmuyorum bahanesinin altına sığınıp sonra anneciğim seni canımdan çok severim bilirsin ama Allah'ın bir farzına onu terk etmektense senin bin tane canın olsa her biri gözüm önüne teker teker çıksa yine de ben davamdan vazgeçmeyem diyen saatler bir olacak bir olma ihtimali olacak öyle mi Allah Resulü öldü haberi gelince Uhud'da bazı sahabiler bizim yaptığımız gibi kenara çekilip dururken Enes bin Nadir atlayıp madem o öldüyse ne duruyorsunuz? Hadi savaşın onun öldüğü dava uğrunda siz de savaşıp ölün ondan sonra ne yapacaksınız dünyayı değişi gibi demeyen bizler diyemeyen bizler. Hatta bu hadiseleri siyer kitaplarından alıp okumaktan bile bazen kendine vakit bulamayan ama gazeteleri dergileri okumaktan gözleri yorulmuş olan bizler. Onlarla bir ve denk olabilme ihtimalini düşünebiliyor muyuz? Onlar onda birini yapmasa helak olacak. Biz onda birini yapınca kurtulacağız. Öyle mi? Öyleyse biz susalım. Biz susalım. Saat bin abivakas cevap versin. Hazreti Adem ile başlayan sevgilimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Kemal ve olgunluğa erendiğinin Yeni yılları. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam tebliğe başladığı ilk andan itibaren kadın, erkek, genç, ihtiyar, zengin, fakir, hür, köle ayrımı yapmaksızın tüm insanları istisnasız hepsini ilim, merhamet ve sevgi medeniyeti İslam'a davet ediyordu. Nitekim ilk Müslümanları incelediğimizde İçlerinde toplumun her kesiminden Fertlerin yer aldığını apaçık görüyoruz Değil mi? Ancak bu fertler arasında Gençlerin çoğunluğu Daha fazla dikkatimizi çekiyor Mekke'nin nüfuzlu ve refah içinde yaşayan Ailelerine mensup gençler İslam'a Yaşlılar, köleler, fakirler Kimsesiz kimselerin duydukları Sempati ve ilgiden Daha fazlasını gösteriyorlardı Daha genciz ''Yaşımız 30'a 40'a gelsin, 50'ye 60'a gelsin, emekli olalım, vaktimiz gelsin, çocuk çocuğa karışalım, bir ara ilgileniriz.'' demiyorlardı. İslam yayma konusunda da sevgilimiz Hz. Muhammed'e asıl destek ve yardımcı olanlar, söz uygunsa Allah Resulü'nün havarileri işte bu idealist gençler olmuştu. Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, Birkaç kişi 35 yaşının üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Mesela, genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hz. Ali 10 yaşında, Zeyd bin Harise 15 yaşında, Abdullah bin Mes'ud ve Zübir bin Avvam 16 yaşında, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, Erkam bin Ebil Erkam ve Saad bin Ebi Vakkas da 17 yaşlarında, Mus'ab bin Umeyr 18 yaşında, Abdullah bin Ömer 13 yaşında, Cafer bin ebu Talip 22 yaşında, Osman bin Hüveyris, Osman bin Affan, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Ömer 25 ile 31 yaşları arasındaydılar. Bunların dışında genç yaşta İslam'ı kabul eden pek çok şahıs daha var. Bunlar arasından İslam'ın Mekke ve Medine dönemlerinde Sevgilimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki dönemlerde çok önemli fonksiyonlar, aktiviteler, sorumluluklar üstlenen şahsiyetler yetişmiş. İçlerinden devlet başkanları ve ülkeler fetheden komutanlar dahi meydana çıkmış. Resulullah aleyhissalatu vesselam ihtiyarlıktan önce gençliğin kıymetinin bilinmesini istiyordu. Çünkü gençlik değerlendirilmezse faturası ağır bir sorumluluk gerektiriyordu. Halk arasında, bizim zamanımızda, çevremizde gençliğini yaşamak diye bir tabir çok sık kılanılır. Gençliğini yaşamak demek bir takım arzuların peşinde koşmak anlamına gelmemeli ama. Elde fırsat varken iyi bir insan, iyi bir Müslüman olabilmenin yollarını aramalı ki gençlik yaşanmış olsun. İbadetin yaşı ve sınırı yok. Blue çağından, çağından itibaren herkes belli mesuliyetlerden mükellef, sorumlu. Hem de ölümün ne zaman geleceği de belli değil. O gençlerden 17 yaşında Sa'd bin Ebi Vakkas, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eden 5. Müslüman. Allah Resulü'nün adımlarını o kadar çok takip etmiş, bahanelere, şeytani vesveseleri, nefsani arzulara takılmadan bir Yusuf edasıyla Allah Resulü'nü adım adım takip ettiğinden, cennetle müjdelenen on sahabeden birisi olabilme şerefine kavuşmuştu. Genellikle siyer kitaplarımızda Medine döneminde müşriklere karşı ilk oku atan sahabi olarak kayıtlarda geçse de Allah yolunda celaliyetle ilk mücadele eden sahabi olarak da ifade etmemiz mümkün. Sevgilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazalarına katılmış, özellikle Bedir'de büyük yararlılıklar göstermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir sahabisini övmediği şekilde ona iltifatta bulunmuş ve Sa'd bin Ebu Vakkas için bu tarbinde o ok attıkça ''Anam babam sana feda olsun ey Sa'd, at'' demiştir. Allah Resulü'nün ''Anam babam sana feda olsun'' sözü o zamanki Araplarda çok yüksek bir iltifat ifadesiydi. Sevginin yüksek bir sembolüydü. O yüzden sahabiler hep Efendimiz'e ''Fedake ve Ummi'' Ve bazen nefsi ya Resulallah derlerdi. Anam babam canım sana feda olsun ya Resulallah. Saad bin Ebi Vakkas anlatıyordu İslam'a girişine sebep olan hadiseyi. Diyordu ki Müslüman olmadan önce rüyamda kendimi hiçbir şeyi görmediğim karanlık bir yerde görüverdim. Bu arada ben bocalarken karanlıklar içerisinde bir ay doğdu ve ben o ayın aydınlığına tabi oldum onu takip ettim. Benden önce bu aya kimden uymuş olduğuna bakıyordum. Çevreyi gözlüyordum ışığı görünce, bir de baktım ki, Zeyd bin Halise, Ali bin Ebu Talib ve Ebu Bekir vardı. Onları ne kadar zamandan beri burada olduklarını sorduğumda bir saat kadardır diyorlardı. Araştırdım, öğrendim, uyanır uyanmaz. Gördüm ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimizin vahyi gelmiş. Kendisine Peygamberlik verilmiş ve onu Eccad tepesi taraflarında görerek rastladım diyordu. Gördüğümde ikindi namazını kılıyordu. Namazının ardından kendisiyle oturdum, konuştum ve Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Resulü kelime-i iman etme nimetine kavuştum diyordu. Lokman suresi 15. ayette ''Eğer onlar seni hakkında bilgini olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme, onlarla dünyada iyi geçin.'' Ayetini Saad bin Ebi Vakkas şöyle yorumluyordu. Bu ayet özellikle benim hakkımda nazil olmuştu. Ben annemi çok severdim. Hatta Mekke'de annesiyle arasındaki sevgi ve iletişim en yüksek olanlardan birisi ve belki en üstünüydüm. Anne sevgisi... Anne babaya sevgi deyince insanın aklına ben geliyordum. Ancak ben Müslüman olunca annem çok değişti. Ona yaptığım iyilik ve itaat devam etmesine rağmen onun bana tavrı değişmişti. Ve oğlum Sad, bu yaptığın nedir? Ya sen bu dini bırakır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan çıkarsın? Yahut da ben, sen bu dinden dönünceye kadar açlık grevine başlarım, öldürürüm. Sen de benim yüzümden, ey insanların en annesine iyi bakanı, sen şimdi anne katili mi oldun? Sen annesinin katilisin diye adlandırılır ve ayıplandırılırsın diyordu. Ben de anneciğim böyle yapma. İyi bil ki ben seni çok seviyorum. Ama yine de annesi Hamle vazgeçmiyordu. Sad annesine bunu yapmamasını söylemişti. Çünkü dininden dönmeyeceğini apaçık ifade ediyordu. Yeminini uygulamaya koyan annesi bir zaman sonra Açlık ve suzluktan vermişti. Ayıldığında Sa'd hazretleri radıyallahu anh Anneciğim senin bin tane canın olsa Ve bunları bir bir versen ben yine de dinimden dönmeyeceğim. Biliyorsun ne kadar çok sevdiğimi. Ama sana olan sevgim Allah'a olan sevgimden dolayıdır. Onun kararlılığını gören annesi bu hadiseden sonra vazgeçecekti. Sa'd hazretleri annesine çok döşkündü. Ve ona bir zarar gelmesini asla kabul edemezdi. Ancak imanla alakalı bir konuda Rabbine isyan edip başkalarının heva ve heveslerine tabi olmaz. Onlar uymazdı. Onlar öyleydi ki Rablerinin rızasına yaklaştıracak bir anlık bir farzı terk etmek bütün dünyayı terk etmek kadar onlar için farklıydı, özeldi. Bir rivayete göre Abdullah bin Mübarek diğer bir kaynakta Hasan Basri tabiinden büyüklerden. Kendilerinin şu sözüne de sığınanlar çıkıyor ya. İşte ben öyle bir sahabileri gördüm ki. Gündüzleri ibadet, geceleri ibadet, hayatları ibadetti. Siz onları görseniz bunlar deli derdiniz. Onlar sizin yaşantınızı görseler. Bunlar herhalde münafıktı derler diyor. Bazıları o sözü bu zamana atfetmeye çalışıyorlar. O söz söylendiğinde zaman tabi'in zamanıydı. Yani sahabinin evlatlarının zamanıydı. Demek ki Ha bu zaman, ha o zaman fark etmiyor. Tek bir şey önemli, sahabe olabilmek. Ahir zaman sahabesi adayı olabilmek. Bir sahat bin ebi vakkas olabilmek. Allah için elinin tersiyle terk etmekse ve insanlar bunu garipsiyorsa, ona deli diyorlarsa, kim deli, kim veli, aklı selimle düşünmek lazım. Sahat radıyallahu anh ve benzerlerinin karşılaşacağı bu durum gibi durumları çözümlemek, ve iman edenleri rahatlatmak için güzeller güzeli Rabbimiz, sahibimiz Allah'ımız bu ayet-i kerimeyi göndermişti. Bunlarla beraber eğer hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşmak için seninle uğraşırlarsa o zaman onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlara iyi davran ama bana ortak koşmak söz konusu olduğunda onlara itaat etme buyuruyordu Rabbimiz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Müslim'de geçen hadisede Uhud savaşında müşriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve sahabelerin paniğe kapılarak dağıldığı esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılmayıp vücutlarını siper ederek onu korumaya çalışan birkaç kişiden birisi de Sad bin Ebi Vakkas'tı. O cesaretinden hiçbir şey kaybetmeden ok atmaya Allah Resulü'nü korumaya devam ediyordu. Sa'd ok atmakta mahirdi. Hedefini şaşırmıyordu. Ve biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü onu görünce Anam babam sana feda olsun ey Sa'd at diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övgü, rıza ve hoşnutluğu ifade eden bu kelimeleri anne ve babasını bir arada zikrederek başka hiç kimse için kullanmadı. Sa'd radiyallahu anın Uhud günü gördüğü, hizmet ve gösterdiği kahramanlık işte bu kadar büyüktü. O hendek Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin fethi ve diğer gazvelerin tamamına da katılmıştı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dünyalarını değiştirmesinin ardından Allah Resulü dünyalarını değiştirdi. Artık biz de yavaş yavaş kendimiz geri çekelim demiyorlardı hiçbiri. Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın dünyalarını değiştirmelerinin ardından Hazreti Ebubekr radıyallahu anha beyat eden Saad radıyallahu an Hz. Ömer radıyallahu an'ın döneminde aktif olarak devlet idaresinde de görev alıyordu. Bu dönemde onun en önemli görevlerinden birisi, asrın en büyük devletlerinden biri olan İran imparatorluğunu çökerten Kadisiye ordusunun kumandanlığıydı. Kadisiye, İslam ordularının kazandığı en parlak ve kesin zaferlerden biri olarak tarihe geçiyordu. Hazreti Ömer radiyallahu an kendisinden sonra halife seçimini gerçekleştirmek için altı kişilik bir şura oluşturmuştu. Sa'd radiyallahu anh da bunlar arasındaydı. Hz. Ömer'in vefatının ardından halife tayin için müzakereler başladığında Sa'd radiyallahu anh, Abdurrahman bin Af lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Hz. Osman halife seçildiği zaman Ömer radiyallahu anh'ın vasiyetine uyarak Sa'd'ı Kufe valiliğine tayin etmişti. Ancak bu seferki Kufe valiliği de fazla sürmemişti. O hazineden borç olarak almış olduğu bir miktar parayı geri ödemekte zorluk çekince hazine emini Abdullah bin Mesud tarafından halifeye şikayet edilmiş. Bu şikayet üzerine Osman radıyallahu an onu Kufe valiliğinden azletmişti. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu an Medine yakınlarındaki Akik vadisinde bulunan çiftliğindeki evine yerleşmiş ve kendini ziraata vermişti. Sa'd Hz. Osman'ın şehit edilişiyle başlayan fitne ve ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret ediyordu. Allah Resulü'nden duymuştu, fitneden uzak durun. O, Müslümanlar arasında kan dökülmesinden çok rahatsız oluyordu. Ve taraflardan kendisine gelen teklifleri geri çeviriyor, barış ve dostluk ortamını kurmaya çalışıyordu. O ümmetin üzerinde anlaştığı bir halife ortaya çıkıncaya kadar kendisine hiçbir şeyden bahsedilmemesini istiyordu. Gruplar arasında verilen mücadelelerde kimin haklı, kimin haksız olduğunu açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığını bildiği ve haksız yere bir Müslümanın kanına akıtmaktan çekindiği için böyle davranıyordu. O, kendisine gelenlere şöyle diyordu. Bana iki gözlü, dili ve iki dudağı olan ve şu kafirdir, şu mümindir diyen bir kılıç getirilinceye kadar asla kimseyle savaşmam diyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas... Güçlü bir kişiliğe ve siyasi desteğe sahip olduğu halde, riyaset çekişmelerinin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar çekinmiş, kaçınmıştı. Oğlu Ömer ve kardeşinin oğlu Haşim ona, ''Yüz bin kılıç sahibi var ki, hepsi seni hilafet için en liyakatli adam görüyor.'' dediklerinde, onun buna verdiği cevap şöyle oluyordu. ''Bu sizin 100 bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, mümine çekilince onu kesmeyen, Kafire karşı serilince kesen kılıçtır diyordu. Sözünün anlamı Müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karşı ne kadar hassas olduğunu ifade etmeye yetiyordu. Hiç 55 yılındaydı. İkamet etmekte olduğu Medine'nin dışındaki Akik Vadisi'nde vefat etmişti. Çeşitli rivayetlere baksa da vefat tarihi 55 yıl olarak kaynaklarımızda durmaya devam ediyor. Hazreti Saad bin Abi Wakas radıyallahu anın cenazesi Medine'ye 13 kilometre kadar uzaklıkta olan Akik vadisindeki evinden alınarak Medine'ye getirilmiş ve Mescid-i Nebi'de kılınan cenaze namazının ardından şu andaki Cenâturbakiy Kabistanına defnedilmiş. Cenâturbakiy Kabistanlığından girdikten sonra giriş kapısından karşıda bulunan Efendimizin eşlerini geçip sol taraftan İmam Nafi ile Maleki'de geçtikten sonra karşımıza gelecek olan mezarlık saat bin Ebi Vakkas'ın mezarları olmaya durmaktadır. Cenaze namazını Emevilerin Medine valisi Mervan bin Hakem kıldırmıştı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zevceleri namaza iştirak etmişlerdi. Sa'du radiyallahu an vefat edeceğini anladığı zaman yünden mamul cübzesini getirtmiş ve ölünce onunla kefenlenmesini istemiş vasiyet bırakmıştı. Nedenini sorduklarında Bedir gününde müşriklerle çarpıştığımız, karşılaştığımız zaman onu giymekte olduğunu, bundan dolayı cübbesini çok sevdiğini söylemişti. Peygamberimize annesi tarafından dayı oluyordu. Bunun için Efendimiz, benim dayımdır. Böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin diyerek Latife'de bulunurdu ona karşı. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir cennettedir, Talha cennettedir, Zübeyir cennettedir. Abdurrahman bin Af cennettedir. Sad bin Ebi Vakkas cennettedir. Said bin Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyde bin Cerrah cennettedir buyurduğu hadis-i şeriflerinde zikredilerek hayatında Resulullah aleyhissalatü vesselama tabiatıyla ona uymaktaki hassasiyeti ve ihlasıyla cennette müşterilen 10 sahabiden bir tanesi olabilme nimetine kavuşmuştu. 675 yılında vefat etmişti. Bu ümmet Saad bin Ebi Vakkas'ın hayatından da çok dersler ve ibretler almayı öğrendi, öğrenecek. Bu ümmet Saad bin Ebi Vakkas gibi, Mus'ab bin Umeyr gibi, Muaz bin Cebel gibi, Habba bin Eret gibi, Saad bin Zeyd gibi, Zeyd bin Harise gibi, iman çağlayan gençleri yetiştirecek hasletlere, özelliklere, karaktere sahip bir ümmettir. Öyleyse bu ümmete yakışan, bu ümmetin yapması gereken, ümmetin başı mu belli, sonu mu belli, hayırlı belli değildir. Öyleyse onda birini yapan kurtulur, onda dokuzunu sahabeler yaptı, birini yapması helak olur. Ya da onları görseniz sahabeler gibi olamazsınız, onları görseniz sizleri dersiniz, onlar siz görse münafık derlerdi gibi sözlerin arkasına sığınarak yatmak, ümmete asla yakışmayan bir hal ve hareket olacaktır elbette ki. Her kim... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediyse içimizde. Şu an dünyada bulunan 2 milyar kadar Müslümandan her kim, ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyorum, Hz. Muhammed'in de onun kulu ve elcisi olduğunu kabul ediyorum diyorsa, ona yatmak, bahaneler uydurmak yakışmaz. Ona, iman ettiği Allah'a ve elcisi olduğuna iman ettiği Muhammed Mustafa'ya tabi olmak, onun adımlarını adım adım takip edip imkanları dahilinde onda onunu yapmaya çalışarak ahir zaman sahabesi olmak adına gayret etmek yaraşır. Eğer böyle olursa dünya bir asr-ı olur. O zaman tabiinin sahabiler hakkında söylediği şeyi gelecek nesiller bizim için söylememiş olur. Onlar da Allah Resulüne tabi olanın ahir zaman sahabesi olabileceğini görür, ve çeşitli bahanelere sığınarak Allah la kandırmasın şeytan sizi ayetindeki dersten ders alarak nefs mekkesinden gönül medinesine hicret etmeyi yaşarlar. Selam olsun saad bin Ebi Vakkasa. Ömürleriyle, ölümleriyle bize her daim mesaj ve ders bırakanlara selam olsun. Selam olsun Allah Resulüne. İlim, merhamet ve sevgi medeniyeti İslam'ın mesajlarını yaydıran Allah Resulüne. Ümmet bahanelere daldığı için olsa gerek. Şu anda Müslüman olanlar Müslümanların hallerini görerek Müslüman olmuyorlar eskisi gibi. Hz. Muhammed Mustafa'yı araştırarak, sahabi'yi araştırarak sadece Müslüman oluyorlar. Çünkü ümmet bahanelere mi sığınmış? Ne dersiniz? Allah'ım, ey sahibimiz, ey mahbubumuz maksudumuz senden başka hiç kimsesiz olarak dergah-ı yöneldik. Bizleri şeytani ve nefsi Vesveselerden arındır ki bir saad olma yolu açılsın önümüze. Şüpheleri ve tereddütleri gider bizden ki bir musab olalım Nebi'nin yolunda. Bizden bizden beşerî korkuları ilahi vahinin teennisiyle Tevekkül aşkıyla, teslimiyetle arındır ki, Bir Esma olsun, bir Fatıma olsun, Ümmetin kızları, Hatice olsun ümmetin anaları, Ali olsun, Hasan Hüseyin olsun ümmetin çocukları, Bulundukları ortamın bahanesine sığınmasın, Bir Muaz olsun ümmetin gurbetteki dostları, Yarenleri, evlatları, Allah'ım, Nebin sevgilimiz, önderimiz, bir tane rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin enesciğinin bir hadisi var ya Efendimiz de rivayet etti Resulullah aleyhissalatu vesselamın en çok ettiği dua Bakara suresinin şu ayeti idi Rabbena atina fid dünya hesaneten ve fil ahireti hesaneten hukina ıza benna Allah'ım bize dünya hayatında da iyilik, güzellik, bereket, hayır, ihsan ile ahirette de iyilik, güzellik, hasene bizlere ihsan et. Bizi cehennemin içerinden azabından koru. Duayı Allah Resulü'nden öğrendik. O ediyormuşçasına, o etmişçesine, o Allah Resulü'nün dediği gibi diyor. Sonunda amin. Amin. Kabul buyur Allah'ım. Amin diyoruz. Bir dahaki programda bir başka sahabinin hayatıyla hayatlarımızı arındırmak adına mesajları paylaşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh.